Evet edimsel koşullanmanın ilkeleriyle devam edelim arkadaşlar edimsel koşullanmada ilk konuşacağımız ilke sönme sonra alışma sonra alışkanlık kazanma ve akabinde daha bir sürü ilkeyi konuşuyor olacağız çok biraz yorulacaksınız yani edimsel koşullanmada. Sönmeyi anlatırken bir klasik koşullanmanın sönmesinden bahsettik bir de edimsel koşullanmadan şu an bahsediyor olacağız. Arkadaşlar klasik koşullanmada hatırlarsanız sönmeyi anlatırken şöyle bir tanım yapmıştım. Koşulsuz uyarıcı ortamdan çıktığında. Bak koşulsuz uyarıcı ortamdan çıktığında ya da ya da koşullu uyarıcı tek başına verildiğinde koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin gösterilen tepkinin azalması ve giderek ortadan kalkmasıdır. Arkadaşlar bu klasik koşullanmanın sönmesiydi hatırlarsanız. Pekiştireç rolünde olan koşulsuz uyarıcı ortamdan çıktı. Koşulsuz uyarıcı ortamdan çıktıktan sonra koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin azaldığını ve giderek ortadan kalktığını söylemiştik. Mesela bir örnek üzerinden gidecek olursak dedim ki arıdan korkan bir insan düşünün ama eğer... Arı bir daha bizi ısırmazsa yani acı dediğimiz koşulsuz uyarıcı ortadan, ortamdan kalkarsa arkadaşlar arıdan korkmak arı koşullu uyarıcı olduğuna göre giderek azalıyorsa eğer ve sıfır noktasına geliyorsa bu ne olacaktır artık klasik koşullanmanın sönmesidir. Peki şimdi bir soru soracağım size <gülüyor> klasik koşullanmada sönme yaşanmadan önce. Tepkide bir artma yaşanıyor mu? Hayır. Tepkide bir artma yaşanmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da klasik koşullanmanın sönmesine baktığımızda doğrudan azaldığını söylememiz gerekir. Gelelim edimsel koşullanmaya bakalım ne diyoruz. Burada dikkat edin. Ödül yani pekiştireç ortamdan. Çıktığında tepki önce artar. Tepki önce artar ki tepkinin arttığı bu duruma biz ne diyoruz? Sönme patlaması. Tepki önce artar sonra azalır. Arkadaşlar. Skinner'ın yaptığı klasik örnekten gidecek olursak... ...şurada bakın... E, ...orada fare, pedal, yiyecek mantığını düşünün. Fare pedala bastı... ...arkasından... ...yiyecek geldi. Şimdi bakın... ...tanımda ne diyor? Ödül ya da pekiştireç ortamdan çıktığında... ...yani ortamdan çıkan ne? Yiyecek. Eğer... ...yiyecek ortamdan çıkarsa... ...yani... Fare pedala bastıktan sonra arkasından artık yiyecek gelmezse ne olur? Skinner diyor ki tepki önce artar ondan sonra azalır. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz eğer edimsel koşullanmanın sönmesinde önce bir artma yaşanır ondan sonra azalma yaşanır. Şu artmanın olduğu noktaya biz ne diyoruz? Sönme patlaması. Sönme patlaması diyoruz. Evet. Tekrar şöyle bir konuşalım ne dediğimizi. Arkadaşlar elimsel koşullanmanın sönmesini anlarken sorularda bakmamız gereken ilk nokta ne o zaman? Ödül ortamdan çıktığında davranış ilk önce daha çok artar. Ondan sonra ne olur? Azalmaya başlar. Şimdi bazı örnekler vereyim size. Ee, mesela... Eskiden tabi televizyonlar bu kadar şey değildi. Hani böyle plazmalar falan yoktu. Sabah en iyi televizyon hatırlıyor musunuz? Siz nereden hatırlayacaksınız? Sen hatırlıyorsun. <gülüyor> Tahmin ediyorum. <gülüyor> i̇şte... Ee... O televizyonlarda bazen karıncalanma olurdu tamam mı? O karıncalanma olduğunda bak şimdi pekiştireç yani ödül olan durum televizyonu izleme durumu orta, ortadan kalktı. Ne yapıyorduk biz? İlk önce televizyona dan dun giriyorduk değil mi? Oradan vuruyorsun, buradan vuruyorsun. O aslında sönme patlaması yaşadığımızdan hani gelmelisin falan diye. Ama hala hala görüntü gelmiyorsa artık vazgeçiyoruz. Aslında Elimsel koşullanmanın sönmesini anlatırken biz bir vazgeçmeden bahsediyoruz. Artık bitti. Size çok dramatik bir hikaye anlatayım. Benim bir öğrencim vardı Bursa'da. Mehmet diye. Onda bir kız arkadaşı vardı falan. İşte bunlar böyle evlenecek gözüyle bakıyoruz. 3-4 yıldır bizim öğrencimizdi falan filan. Ondan sonra ayrıldılar. Yani Kötü oldu, hoş olmadı falan filan. Neyse şimdi böyle ders anlatıyorum. Tabii Mehmet de az çok hakim artık yıllardır bizim öğrencimiz. Ondan sonra e, dedi ki hocam dedi ben dedi bir şey söylemek istiyorum dedim. Buyur Mehmet dedim söyle. Şimdi dedi ki bazen hocam dedi çok seversin dedi. Evet Mehmet dedim. O sırada biz jilette bileklerimizi kesiyoruz. <gülüyor> yani o, da, o noktaya o kıvama geldik. Bazen dedi çok seversin dedi ama hayat işte dedi yani olmaz dedi. Sonra dedi o sana dedi böyle bakmamaya başlar cevap vermemeye başlar ne oldu dedi pekiştireç ortamdan çıktı dedi kesildi dedi. Eyvallah Mehmet dedik. Sonra dedi hocam dedi insan dedi daha çok arar dedi mesela ben mesaj atıyorum cevap vermiyorsa dedi artık kapısına gidiyorum dedi ki gitmiştir kapısına da kesin yani. Eyvallah falan bu kapısına gitme olayı ne? Artık sönme patlamasının yaşandığı nokta. Ama hala kızdan bir şey gelmezse ne olur? Artık vazgeçmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu da bir hazin bir sönme hikayesi olarak karşımıza geldi yani. Peki başka örnekler de verelim. Mesela şöyle düşünün. Ee, bir çocuk dişlerini fırçaladıktan sonra annesi çocuğa oyuncak hediye ediyor, tamam mı? Çocuk e, dişlerini fırçalıyor, oyuncağını alıyor, süreç devam ediyor. Ama şöyle düşünün, eğer ki çocuk dişini fırçaladıktan sonra anne artık oyuncak vermemeye başlarsa, yani ödül ortamdan çıkarsa, ne olur? Çocuk ilk önce dişlerini daha çok fırçalar. Yani kendini göstermek için odada falan fırçalamaya başlar. Sönme patlaması yaşanıyor. Ama hala annesi ona ödül vermezse bir zaman sonra ne olacaktır? Artık davranışı ortadan kalkacaktır. Şimdi gene bir gün Bursa'dayız. Ben böyle bir asansörümüz bizim takılıyordu arkadaşlar. Böyle şey yapıyorum. E, basmışım dersten çıktıktan sonra fark etmedim de. Ben çok hatırlamıyorum. E, asansör gelmemiş. Bir daha bastım. Gene gelmedi bir daha bassın falan en sonunda ben böyle arka arkaya asansöre basmaya başladım tamam mı arkada da bizim öğrenciler varmış diyorlar ki hocam. Bu sönme patlamasıydı değil mi? Dedim ki harika öğrenmişsiniz gerçekten. <gülüyor> Ama bakın burada yaşanan durum kesinlikle bir edimsel koşullanma sönmesidir. Düşünsenize ben bastım o basma noktası arka arkaya sönme patlaması. Hala asansör gelmezse ve ben merdivenlerden inmeye başlarsam ne olacaktır? Bu da arkadaşlar artık asansöre binmekten vazgeçtiğimi gösterir. Haliyle de sönme yaşanmıştır dememiz gerekiyor. O kadar çok örnek verebiliriz ki Büşra var mı sende örnek? Yok aslında vardır da böyle sorunca gelmiyor her zaman arkadaşlar e, şöyle düşünün e, her zaman mesela öğretmenlerin de kullandığı bir durum atandığınızda siz de kullanacaksınız mesela atandın e, öğrencilere normalde söz alan parmak kaldıran öğrencilerinizi artı veriyorsunuz şimdi sen parmak kaldıran bir çocuk oldu ama o çocuğa artı vermedin. Çocuk ne yapar edimsel koşullanmada? İlk önce daha çok parmak kaldırır. Hatta böyle falan kaldırır yani. Ama hala eğer sen artı vermiyorsan çocuk parmak kaldırmamaya başlar. Bu da ne olacaktır? O davranıştan vazgeçtiğinin göstergesi olacaktır. Yani bu durum arkadaşlar bir sönmedir. Lütfen unutmayın. Sönme bir vazgeçme olarak karşımıza gelir. Nerede? Edimsel koşullanmada. Evet gelelim. Ee, alışma kavramına bunları niye kıyaslayarak anlatıyorum size çünkü arkadaşlar sorularda daha kolay ayırmanızı istediğim için yani biz edimsel e, e, klasik koşullanma sönmesinden bahsederken klasik koşullanmada bir duyguların olması gerekiyor buradan ayırmanız gerekiyor ikincisi arkadaşlar klasik koşullanmada ödülden bahsetmiyorum klasik koşullanmada koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin azalmasından bahsediyorum olay bu ama edimsel koşullanmanın sönmesini anlatırken dedim ki arkadaşlar dedim ödül ortamdan çıkmalıdır. Ödül ortamdan çıktıktan sonra tepki önce artar. Ne dedim buraya sönme patlaması sonra ne olur tepkide azalma yaşanır. Bunları lütfen siz de bu şekilde bilin. Yani kıyaslayarak öğrenmeniz çok daha kalıcı olacaktır. Gelelim arkadaşlar alışmaya. Klasik koşullanmanın alışmasını şöyle anlatmıştık. Koşulsuz uyarıcı yani pekiştireç. Ortamda olduğu halde koşulsuz uyarıcıya gösterilen tepkinin azalmasıdır. Ancak klasik koşullanmanın alışmasında alışmasında Tepki hiçbir zaman tepki hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Tamamen ortadan kalkmaz. Çünkü neden? Klasik koşullanmayı anlatırken de söylemiştim doğuştan gelen bir durumdur. Ama hani bu artistik tanımlardan ziyade şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Klasik koşullanmanın alışması fizyolojiktir demiştik hatırlarsanız artı duyu organlarında ortaya çıkar dedik. Duyu organlarında ortaya çıkar ve duyu organlarının duyu organlarının uyarıcıya verdiği uyarıcıya verdiği tepkinin azalması olarak tanımlamıştık. Hatırlarsanız bunlar neydi? Mesela dedim ki size alışmayı anlatırken işte balık pazarına gittiğimizde ilk önce balık kokusu çok ağır gelirken birkaç saniye birkaç dakika sonra balık kokusunun beni rahatsız etmemesi neyle alakalıdır? Klasik koşullanmanın alışmasıyla alakalıdır. Dedim ki size klasik koşullanmayı anlatırken kolumdaki saatin ağırlığını fark etmem. Çünkü neden? Bu durum arkadaşlar fizyolojiktir. Fiziksel olarak ortaya çıkan bir durumdur ve duy organları buna verdiği tepkiyi ne, ne yapar? Azaltır. Ama hiçbir zaman Tepkinin tamamıyla ortadan kalktığı söylenemez. Yani ben bu saatin ağırlığını artık hiç hissetmiyorum diyemem. İlla hissederim ama belli bir süre ne yaparız? Alışma dediğimiz durum ortaya çıkar. Ya da üzerime sıktığım parfümün kokusunu ben bir zaman sonra duymam. Neden? Çünkü bir alışma yaşandığı için. Şimdi klasik koşullanmanın alışması böyle. Geldik edimsel koşullanmaya. Aslında edimsel koşullanmanın alışması biraz birbirine benziyor bu noktada. Şöyle diyeceğiz. Ödül... Ya da pekiştireç Ortamda Olduğu halde Ortamda Olduğu halde pekiştirici Olan Tepkinin Azalmasıdır Aslında şöyle demeliyiz Arkadaşlar bu durum Pekiştirece alışmaktır Pekiştireceği alışmaktır. Şimdi klasik örneğimizden gidecek olursak fare ne yapıyordu? Pedala basıyordu. Arkasından yiyecek geliyordu. Arkadaşlar alışmada Skinner şunu fark ediyor. Diyor ki eğer ben sürekli yiyecek verirsem bir zaman sonra artık ne olacaktır? Fare pedala Basmayacaktır çünkü neden fare artık doymuş olacaktır haliyle arkadaşlar bu edimsel koşullanmanın alışmasıdır ya alışma dediğimiz kavram biraz nankörce bir kavram diye düşünebilirsiniz yani şöyle düşünün çocuk ellerini yıkıyor annesi ona oyuncak veriyor ama annesi çocuğa oyuncak vermeye devam ettiği halde artık çocuk ellerini yıkamıyor neden? Alıştı artık. Oyuncağın bir ödül anlamı kalmadı. Arkadaşlar, pekiştirece alışmak derken bundan bahsediyorum. Ödülün anlamını yitirmesinden bahsediyorum. Yani ilk başta fare açken <gülüyor> fare açken yiyecek ona bir ödül anlamına geliyordu ama fare karnını doyurdukça ne yaptı? Artık yiyecek ödül olarak görmemeye başladı. Dolayısıyla bu olacaktır edimsel koşullanmanın alışması olacaktır. Atandığınızda şunu sakın yapmayın. Her parmak kaldıran öğrenciye artı artı artı verirseniz bir zaman sonra sizin artınızın bir değeri kalmaz. O yüzden de mümkün mertebe aralıklarla tarifeleri konuşacağız sizinle ki edimsel koşullanmada tarifelerden soru geliyor genelde. Arkadaşlar sonuçta o artının değerini kaybetmemesi için sizin sürekli öğrencilere artı vermemeniz gerekir. Şimdi kızlar ekran başına toplansınlar onlara bazı Tiyorlar vereceğim. Evet. <gülüyor> Şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela ee, yani düşünün şimdi. Eşinizle her gün her akşam işte yemek yapıyorsunuz falan. Tabii ki bu güzel bir şey. İnsan eşine yemek yapmanı, ailesine yemek yapmanı falan filan. Ama kadir kıymet bilmesi için insanların bazen şey yapmak lazım. Yani hani yemek yapmamak lazım. Lütfen bunlar aramızda kalsın. <gülüyor> Dolayısıyla da aslında burada durum ne şimdi bize gelen vakalar var yani boşanma aşamasında olan insanlar görüyoruz işte ne bileyim ya da yeni evlenen insanlar görüyoruz ve sorunlu insanlar görüyoruz şimdi mesela boşanma aşamasına gelen bir aileyle çalıştım ben. Ee, çok enteresan bir şey gördüm şimdi kadın benim hayatımda gördüm gerçekten saçını hani sürge etmiş çocuklarına eşine böyle hani elinden gelen her şeyi yapmış hatta hiç çalışmamış kendi mesleği oldu halde çalışmamış falan bir kadın böyle çok da asil bir insan belli şimdi biz onlarla çalışma yaparken e, şöyle bir durum ortaya çıktı Kadın dedi ki artık belki anlatmışımdır ya dedi ben elimden geleni yaptım ne eksik bıraktım ki dedi bak ne eksik bıraktım ki dedi adam döndü dedi ki yapmasaydın dedi benim hayatımda duyduğum yani en ağır şeylerden biri oldu yani o kadın nasıl kaldırdı düşünemiyorum mesela ben bir, bir süre süstüm mesela bir şey diyemedim çünkü düşünsenize yani adamın mantığı şu yapmasaydın yapmasaydın derken alışma yaşanmış. Kadının yaptığı hiçbir şey artık hani bir ödül olarak ya da hani bir teşekkür mahiyetinde görünmüyor. İşte bundan bahsediyorum. Yani bir şeyleri sürekli sürekli sürekli sürekli yapmak aslında bazen de maalesef insanların bu duruma alışmasına neden olabiliyor. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Evet önemli olan nedir arkadaşlar? İyi niyet yani daha ötesi. Boş. Evet, kamu spotu, <gülüyor> kamu spotu çalışmamızdan sonra gerçekten iyilik yap, iyilik bul, kim kazanmış kötülükten diyerek devam ediyorum. Alışkanlık kazanma arkadaşlar şunu ifade eder: e, Psikomotor davranışları düşünmeniz gerekiyor. Diyoruz ki sürekli yapılan, sürekli yapılan psikomotor psikomotor bir davranışın Otomatik hale gelmesidir. <gülüyor> Otomatik hale gelmesidir. Lütfen şunu da unutmayın arkadaşlar alışkanlık öğrenmenin ya da öğrenme sürecinin en tepe noktasıdır. Yani eğer bir şey alışkanlık haline geldiyse orada mükemmel bir öğrenmenin olduğundan bahsetmek gerekiyor. Şöyle düşünün, evinize giderken yolu her defasında düşünüyor musun? Dur navigasyonu açayım da bir bakayım diyor musun? Hayır, artık gözümü de kapatsam o yol zaten beni götürüyor. Çünkü neden? Alışkanlık haline gelmiş. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Alışkanlık bazen, ya daha doğrusu alışkanlıklarımız bazen bizde direnç oluşturabilir. Yani yeni öğrenmelere karşı insanı biraz dirençli kılabilir. Mesela e, ne bileyim arabayla giderken hep aynı yolu kullanıyorsanız başka bir yoldan genelde gitmeyiz. Hep aynı yoldan gitmeyi tercih etmemiz ne olacaktır? Alışkanlık kazanma olacaktır. Ben ergenler görüyorum şimdi, uslar. <gülüyor> Şöyle bak şimdi benimle konuşuyor. Benimle konuşurken telefona yazıyor tamam mı? Vay arkadaş diyorum bu nasıl olabilir? Çocuk artık demek ki mükemmel öğrenme ortaya çıkmış. Tuşların, klavyelerin yerini öğrenmiş. Dolayısıyla bu şekilde yazması ne olacaktır? Alışkanlık kazanmadır. Yani şşş. Şöyle düşünün bir insan bir şeyi düşünmeden yapıyorsa ya da düşünmeden artık otomatik halde yapıyorsa demek ki alışkanlık ortaya çıkmıştır. Mesela ben bir insanın araba kullanmayı bilip bilmediğini çok iyi anlarım. Nasıl anlarım? Araba kullanmayı bilen bir insan hangi araba olursa olsun arabanın koltuğuna oturur kontağı açar en fazla işte bir iki dakikada olayı anlar ve devam eder. Ama araba kullanmayı bilmeyen insanlar bak şimdi biliyorum der. Bunun şeyi nerede ya der, debriyajı nerede der. İşte orada emniyet kemerini falan takmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıkıntı olabilir çünkü. İşte ne bileyim diyor e bu nasıl oluyor, aynaları nerede falan. Tamam in arabadan artık yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden de alışkanlık kazanan bir insan o davranışı mükemmel yapar. Mesela benim ben çok güzel yemek yaparım. Ee, en güzel yaptığım yemek, hepsini çok güzel yapıyorum da şimdi ayıptır söylemesi ama. E, ne yapayım sana mesela Etri abi? Sarma yapayım. Börek. börek. Börek. Yoğun istek üzerine börek. Mesela ıspanaklı gül böreği tamam mı? Yani ben konuşurken de işte sizinle konuşurken de onu yapabilirim. Çünkü neden? Bu davranışı o kadar çok yapmışım ki demek ki aynen öyle. Bir zaman sonra artık düşünmeden bu davranışı ortaya koyabilirim anlamına geliyor. Yani örneklerimizi çoğaltmak mümkün anlaşıldığını düşünüyorum. Ve elimsel koşullanmanın diğer ilkeleriyle devam edeceğiz.